Ağzıbıllahim, ﷺ Şeytanı rejim. Bismillahi r-Rahman Rabbi'l Alemin. Sallatu ve salamu alaikum, ya Seyyid alaüdin ve laakhirin. Ve ila jami al vel ve mursalin Ve ila jami al-Imbaj. Ve alhamdulillahı Rabbi'l Alemin. Allah'ın al-efâr el ve aşkı. Anlamaya çalışıyorduk. Allah kullarına muamele ederken kulunu nasıl sevdiğini anlamaya çalışıyorduk. Elbette ki kul en fazla kendisi kadar anlayabilir. Yoksa ben Rabbimin beni sevmesini anladım demek doğru değildir. En fazla kendisi kadar anlar. Allah'a göre anlayabilir mi? Haşa. Kendisi kadar. Bu onun için yeterlidir. Kul olması için yeterlidir. Ama sevgisinin de zatından geldiğini, sonsuz ve sınırsız olduğunu bunun bilmesi gerekir. Allah'ın neame filini anlamaya çalışıyorduk. Nimet vere, nimetlendiren, nimeti ikram eden ve nimeti ikram edecek olan. Aslında neye bakarsak bakalım sadece nimetlerini görürüz. Başka bir şey göremeyiz. Eğer yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine vermişse bu durumda her şey onun için bir nimettir yani güneş onu ısıtınca, aydınlatınca bu onun nimettir. Ayrıca tabii güneşin insan için faydaları vardır. Hepsi, yani her ne varsa onun içindir ve ona bir nimettir. Her nimete şükür gerekir. Yani işte bunu verdim, teşekkür ederim, yarabbi şükür demek şükür değildir. Gönlünün derinliğinden, bu Allah'a karşı bu nimetlerden dolayı bir minnettarlık olması gerekir. Minnettarlık, minnet, nimete karşı yapılır. Minnet duygusu, minnet günül hali. Allah'ın onu yaratması, o bambaşka bir nimet, gerisi, hepsi onun için. Eğer sorulsa, en büyük nimet nedir diye resul Efendimiz buna cevap vermiş. En büyük nimet iman nimetidir. İmandan sonra sağlık sahat nimeti dedi. En büyük nimet iman nimetiymiş. Çünkü iman hem dünya saadeti için hem ahireti için, ebedi hayatı için, ebediyen kazanması için lazım olan, gerekli olan tek nimettir. Başka hiçbir nimet ona ebedi hayatı kazandıramaz. Dünya hayatında onun gönlünü huzura erdiremez. Allah'ın kendinden nefettiği ruha yolu gösterip o yolda sirat-i müstakimde yürütüp Allah'a yaklaştıramaz. Bununla beraber Hayatın baştan sona tadi, huzuru, muhabbeti imandan kaynaklandır. Onun diri olabilmesi için imanlı olabilir, olması gerekir. İman yoksa o bir ölü. Allah ona ölü dedi. Ölmüş. Sahır dedi, kör dedi, kalpsiz dedi. Gönülsüz dedi, ölü. Yani iman, kulun her şeyidir. Hem dünyası hem ahireti için, insan olabilmesi için. Lazım ve gerekli olandır. İman nedir? İman, sevmek Allah'ın beyanıyla çok şiddetli muhabbet. Sevmek yani, başka bir şey değil. Zaten insan muhabbetin eseridir. Bütün varlık muhabbetin eseridir. Allah kendini sevdiği için kendisini bilecek, tanıyacak, sevecek, iman edecek, abdolacak insanı yaratmak için kainatı yaratmış, varlığı yaratmış. Onun için yaratmış. Onun için ne buyuruyordu? Evet, Pir Hazretleri buyurmuştu öyle. Alemi insan için yarattım, insanı kendim için yarattım. Dünyayı yarattım, insanı taşısın diye, insanı yarattım, beni taşısın diye. Nefet-i taşıyor ya, sevdiği için, kendini sevdiği için, kendini sevecek ve seveceği kullar yarattı. Abd, Aşık yarattı. Demek ki, yaratılışın sebebi aşkmış. Allah'ın aşkı. Bütün varlık aynı zamanda aşktan tecelli etmiştir. Allah tecelli edip yaratmış öyle. Ve hepsi birbirine bir de Allah'a aşk ile bağlıdır. Bu manevi bağdır. Aşkın bağıdır, aşk. Her şey Rabbini hamd ile tesbih eder, her şey aşık. Bir yandan hamd ediyor, Rabbini övüyor, bir yandan Rabbini tesbih ediyor. Tabiri caizse, aşktan sarhoş vaziyette her şey sema ediyor. En küçüğünden en büyüğüne her ne varsa her şey kendi etrafında bir de birbiri etrafında dönüyor. Sema halinde. İnsanın da kendi etrafında sema etmesi gerekir. Zaten sema ediyor. Öyle buyurmuştu. Ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde sema ederler. Sarhoş halde sema ediyor. Ama biz onun önünü kapatıp onu hissetmeyince, tatmayınca böyle bir şey tatmıyoruz. Ama bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp o aramızdaki perdeyi kaldırınca çok şiddetle içimizden sema etmek gelir. Sema eden biri var onda O sema ediyor. En büyük nimet aşk nimetiymiş. iman nimetiymiş. Aynı zamanda kulluk da böyledir. Kul, abd, Allah'a aşık olan Buna beraber Allah'ın sevgisini istediği için peşinden koşan, sevgisinin peşinden koşan. Nasıl koşuyor peşinde? Allah neyi seviyorsa onun sevdiğini yapmaya çalışarak o ibadetlerin, o hayırların, o güzelliklerin peşinden koşup yapmaya çalışıyor. Niye? Rabbim beni sevsin diye. Onun sevgisine layık olayım diyedir bu. Abdübudur zaten. Onun için Allah her şeyi anlatmış, her şeyi söylemiş. Şunu yaparsan Allah sever, bunu yaparsan sevmez. Sakın bunu yapma, bunu yap. Hayırda yarışın dedi. Cennete koşsun dedi. Cennetin nimetlerini anlatırken yarışanlar bunun için yarıştı. Hayırda yarışanlar mukarrabundur dedi. Mukarrabun hayırda yarışanlardır dedi. Allah'a en yakın olanlar. Ben deyip, bence deyip, bencillik yapanlar değil. Şeytanın peşinden gidenler, Rabbini kaybeder, aşkı kaybeder, muhabbeti kaybeder, kendini kaybeder. Allah Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ümmetin önüne koyduğu örnek olarak, şahit olarak. İnsanlık ona baksın, onu örnek alsın. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin, iman etsin, Allah'a olsun diye. Onun için Kelime-i Şahadet'i getirirken ne diyoruz? Abduhu ve Resuluhu. Onun abdidir ve Resulüdür. Abd olarak Resuluhu ne yapar? Bütün ümmet Resulullah Efendimizin Allah'a nasıl aşık olduğunu bilir. Öğrenmiştir yani. ol Türkiye'de Allah Resulullah Efendimize Allah sizi vasat bir ümmet kılmış. Dengede bir ümmet. Dengesiz değil, dengede. Yanlış yapmayan. Gönlü evet, mizan olmuş, terazi olmuş. Yanlış yapmayan. Örnek olan dengede. Allah'ın Resulü size şahit olsun, örnek olsun, siz de bütün insanlığa örnek olasınız diye sizi vasat bir ümmet kıldı dedi. Dengede bir ümmet kıldı. Allah'ın Resulü size örnektir. Siz de bütün insanlara, insanlığa, bütün kullarıma örnek olun. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, müşrik olsun, hepsine örnek olun. Neyinizle? Elbette ki insanlığınızla, imanınızla, kulluğunuzla, Aşkınızla, muhabbetinizle, merhabetinizle, güzelliğinizle, hayrınızla, afınızla, mağfiretinizle, ikramınızla Allah'ın isimleri, güzelliği üzerinizde tecelli etsin, örnek olun. Örnek olun, İslam'ı sizin üzerinizden sevsin. Rabbini senin üzerinden sevsin. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum, desin. En büyük nimet, İman nimetidir, abdiyet nimettir, dolayısıyla aşk nimettir. Bu nimete şükretmeyenler evet, Daha önce ayet kelimesi okumuştuk. Andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım. Etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Bunu kaybedersin. Allah'ın sevgisini kaybedersin. Eğer Allah'ın sana olan sevgisine buna karşılık fiilleriyle sana muamele ederken o sevgiyi, aşkı görmezsen, yok sayarsan, yalanlarsan, tesadüf dersen, ben yaptım falanca yaptı dersen, bunu kaybedersin. Allah'ın sevgisini kaybedersin. Allah'ın sevgisini kaybettinse sen bittir, senin işin bitti, sen bittin çünkü. Artık nimet ne olursa olsun onu sana bir faydası yok. Öyle buyurdu. Onlar kendilerine verdiğimiz nimetle sevinsinler bakalım. Evet çok şiddetli bir azap onları bekliyor. Zahiri olarak nimet elinde durdu ama en büyük nimeti Rabbinin sevgisini kaybetti. Nankörlüğünden dolayı, şükürsüzlüğünden dolayı, onu Allah'tan görmediğinden dolayı. Aynı şey insanlar için de geçerlidir, hatta hayvanlar için de geçerlidir, hatta bitkiler için de geçerlidir, hatta bütün varlık için geçerlidir. Sevince sevgisini kazanıyorsun, sevmeyince sevgisini kaybediyorsun. Yani Allah yaratırken fıtrat itibariyle her şeye o sevgiyi vermiştir. Ya seviyorsun, karşılığını alıyorsun ya da sevmiyorsun, onun sevgisini kaybediyorsun. Hiç kimse, hiç kimseye ya da hiçbir kul Allah'a sen beni sev ama ben seni sevmeyeyim diyemez. Allah bunu kabul eder mi? Hayır. Sevgime ya karşılık verirsin, şükredersin, bu nimetin sevincini gönlünde, üzerinde, halinde, sözünde, fikrinde, düşünceninde, her halinde yaşar, bunu üzerinde gösterirsin ya da onu yalanlamış olur, yalan saymış olur, inkar etmiş olur, yok saymış olur, mankörlük yapmış olursun. O zaman onu kaybedersin dedi. Dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah imana karşılık, iman anlaşılsın diye, Allah'a kulluk abdiyet anlaşılsın diye kulun Rabbini nasıl sevmesi gerektiğini nasıl kendisine şükretmek teşekkür etmek gerektiğini anlasın, bilsin diye dünya hayatında ona çokça, örneklerle, misallerle o sevgiyi ona tattırır, kaybettirir ve yaşatır onu. Ona öğretir ve ona gösterir. Kur kendi üzerinden, kendi gönlünden Rabbini anlasın diye, Rabbini tanısın diye. Onun sevgisini anlasın, onun sevgisini tatsın. Şükretmeyince, teşekkür etmeyince onu nasıl kaybettiğini anlasın. Bununla beraber bir de böyle nankörlük gösterir aynı zamanda. Sevgisini nankörlük yapanları ona gösterir. Bunun ne kadar ağır ve acı bir şey olduğunu ona tattırır. Hadi kulum beni anla. Bak ben seni yaratan Rabbinim. Kendin kendinden yaratan Rabbinim. Bütün mualem, muamelem, sana evet, muhabbetimdendir, sevgimdendir, rahmetimdendir. Bak bir kul sana nankörlük yapınca, sevgini nankörlük yapınca, bak sana nasıl ağır geldi, gördün mü? Onun için hep ne diyoruz? Kul bir tavrıyla, bir hareketiyle, bir sözüyle Allah'ı sevindirebilir, bir tavrıyla da, bir sözüyle de, Allah'ı daraltabilir, gücendirebilir. Bu böyledir. Her neyi söylüyorsak, bilin ki o öyledir. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Allah, kulunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevilmemiştir. Niye? Seviyor da ondan. Ters tarafa gidiyor, yanlış yapıyor, Rabbinden kaçıyor, Ciddiye almamış. Sonra birden aklı başına geliyor. Rabbine dönüyor. Sana döndüm ya Rabbi dedi. Tövbe ettim. Allah bundan daha çok hiçbir şeye sevilmemiştir dedi Resulullah Efendimiz. Allah çok çok tövbe edenleri sever dedi. Sana düşme demiyorum. Düşeceksin. Beşersin. Önemli olan benim senin Rabbin olduğumu bilesin. Düşünce tövbe edesin kalkıp beni affet ya Rabbi, mağfiret et ya Rabbi, sana döndüm ya Rabbi, bana merhamet et ya Rabbi, demeni istiyorum. Seni atmıyorum, seni bırakmıyorum, seni kazanasın diye yaratmışım, seni sevdiğim için yaratmışım, seni beni severken görmek istiyorum. Bu sevgini ispatlamaya çalışırken görmek istiyorum. Senin için bunu böyle yapıyorum dediğini görmek istiyorum. Allah bizden her neyi istiyorsa bunun içindir. Hadi kulum, biz seni seviyorum de. Tek istediği şey budur. Bu kulluktur, abdiyettir, bu imandır, bu Allah'a teslimiyettir, bu Rabbini istemektir. Bu Allah'ın muradının kuru üzerinde gerçekleşmesidir. Başka bir şey değildir bu. Evet, nimet deyince nimetler bunun içindir. Nimetin tersi musibettir. Nimetin olmayışı bir imtihan. Öyle buyurdu. Andolsun ki sizi imtihana tabi tutacağız. Siz biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan sizin bu imanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? Öyle bir şey yok. And olsun ki sizi mallarınızla, evlatlarınızla, eşinizle, çocuğunuzla, ticaretinizle, evlerinizle, her şeyle, canınızla sizi imtihana tabi tutarız. Niye? Niye imtihana tabi tutuyor? Kazanalım diye. Bu da nimetin tersiydi, öteki yüzüydü. Ama ikisi Aynı şekilde nimet. Kazanma imkanı çünkü. Nimet bir yüzü, musibet öteki yüzüdür. İkisi de ondan gelir ve kulü kendine çeker ve davet eder. Oraya imkan verir. Hadi yap. Ya da hadi yapma. Neye karşılık, neden yapıyor öyle? Avd olduğumuzu ispatlayalım. Aşık olduğumuzu ispatlayalım diye. Nimet gelince diyelim ki biri mal verdi. Senin için bunu veririm. Çünkü seni bundan daha çok seviyorum. Evet, onlar sevdiği maldan, Allah'ı sevdiği için verirler. Kime veriyor? Allah'a verir. Nereye verirse versin, Allah yolunda verdiğinde Allah'a vermiştir. Ticareti onunla yapıyor. Tam tersi bir musibet geldi, yokluk geldi, sıkıntı geldi. Evet, Bu sefer ne yapar? Sen verdin ya Rabbi. Sen böyle dilemişsin, mutlaka bu benim için hayırdır. Boynumu büküyorum, mülk senindir. Her şey senin elindedir. Dilediğine rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesapsız rızık verirsin. Öyle buyurdun, ben de boynumu büktüm ya Rabbi. Sebep ne olursa olsun bu böyledir. Şu yaptı bu yaptı yok hele. Bir de Allah'ın bir muradi var. Elbette ki birileriyle yapacak ki perde arada olsun. Arada perde olsun. Kul imanıyla, gaybe olan imanıyla evet, bunu anlayıp, bilip gerekeni yapsın diyedir bu. Evet, bütün hayat bundan ibaret. Aşkı kazanmaktan ibaret. Aşıklığı kazanmaktan ibaret. Abd olmaktan, Allah'a olan sevgisini, imanını ismat, ispatlamaktan ibaret. Yaptıkça ne olur? Her iki halde de aşk kazanır. İman kazanır. Allah'a yakınlığı kazanır. Allah için yaptığı aşk Allah'tan tecelli eder. Havadan gelmiyor. Kendi kendine olan bir şey değildir. Kul Allah için bir şey yapınca Allah onu seviyor. O sevdiği, o aşk Allah'tan kulun gönlüne tecelli ediyor. O da bir de bakıyor ki Rabbini seviyor. Yaptıkça seviyor. İmtihanları kazandıkça seviyor. Yoksa kütük, boş kütük, kupkuru kütük, Allah'ın nimetlerini anlamaya çalışıyoruz. Elbette ki önce en büyük nimeti anlamak gerekir. Çünkü her şey onun içindir, o nimet içindir. Yani bütün hayatı yaşarken, şimdiye kadar gitmiş olanlar ya imanı kazandı, ya imanı kaybetti, ya da imanı ne kadar kazandıysa, o kadar kazanmış oldu. O kadar Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşmiş oldu. Ve Allah kuruna bu imkanı her anda veriyor. Bir tebessüm sadakadır. Güzel iki kelime sadakadır. Yoldan bir şeyi alıp kenara koymak, kimsenin ayağı takılmasın demek sadakadır. Yolda gidiyoruz. Böyle birine yol vermek sadakadır. Araba kullanıyoruz, biri geçmesi gerekir. Geçiş hakkını ona verdik, bu bir sadakadır. Yani kul, nasıl kazanırım derdinde olması gerekir. Yok, zaten hak benimdir, benim geçmem lazım. Doğrudur, hak senindir. Ama sen bu hakkı kardeşine verdiğinde sadaka verdin. Ne olur o anda? O anda o sana teşekkür eder. Gönlü o anda hoş olur. Bak oradan Allah'ın sevgisini, rahmetini aldın. Gönülden alıyorsun çünkü. Yoksa Hakkı olurken öteki geçiyor, bakıyorsun, barbar ediyor orada. Sanki elinden ekmeğini almış gibi. Biraz insan olmak lazım, insan. İnsan bu değildir. İnsan böyle değildir. Böyle olmamalıdır. Biraz önce örneki söyledim, örnekliği söyledim. Örnek Resulullah Efendimiz'dir. Hem nimetleri ikram etmede öyledir, hem musibetleri yutmada öyledir. Sıkıntıları yutmada öyledir. Başkalarının küfrünü, hakaretini Allah için yutmada öyledir. Aynı zamanda affetmede öyledir. Mahfuret etmede öyledir. İnsanlar iman etsin, ne olursa olsun. Ona küfür etmiş ona hakaret etmiş, onun yakınını öldürmüş. Önemli değil, imanesin cennete gitsin, ne olursa olsun. Neden? Ben demiyor, Allah diyor. Seni istiyorum, başka bir şey istemiyorum diyor. Ben yokumdur, yok. Bana ne olursa olsun bu önemli değil. Senin Murad'ın gerçeklersin, sen aşkınla, muhabbetinle, sevgiyle bana tecelli et. Kim bana ne yaparsa yapsın. Taşlasın. Varsın taşlasın. Hiç önemli değil. Aşık bu. Rabbine aşık. Rabbini istiyor. Aşk yakar. Aşığa şeytan yaklaşamaz. Aşığa ateş yaklaşamaz. Evet, Hz. İbrahim'i ateşe atınca yaktı mı? Hayır. Neden? Hasbunallahu ve ne'mel vekil dedi. Rabbim benim vekilimdir. Hiç beni ilgilendirmez. Ben de beni ilgilendirmiyorum dedi. Dilerse yakar, dilerse dilediğini yapar. O benim vekilimdir. Ben sana güvenip sana bıraktım kendimi. Sen biliyorsun. Allah ne buyurdu? İbrahim için serin ve seramet ol dedik. Allah seril ve selamet ol der. Allah'ın yakınlığını bilmedikçe, anlamadıkça, tatmadıkça, yaşamadıkça, daha doğrusu Allah'ın efaline iman etmedikçe, esmasına iman etmedikçe, ilahlığına, Ademlerin Rabbi oluşuna, Maliki oluşuna iman etmeyince, anlamayınca, ortaya çok garip bir varlık çıkar. İnsan desen insan değil, hayvan desen hayvan da değil. Çok tuhaf bir varlık. Biri bakıyorsun, her canavardan daha canavar kesilmiş. Ne yaptığını bilmiyor. Ne yapacağını da bilmiyor daha doğrusu. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah seni kendine davet etti. Rabbinize firar edin. Rabbinize koşun dedi. Cennete koş dedi. Sen nereye koşuyorsun hani? Nerede senin cennetin? Hani senin cennetin? Ben seni güzel yapasın diye gönderdim. Kimin gibi? Benim gibi yapacaksın diyor. Benim gibi. Ben senin Rabbinim. Kendimden sana ruh nefetmişim, İsimlerimi sana vermişim. Benim gibi yapman lazım. Ben öyle mi yapıyorum? diye sorsa, kul ne cevap verebilir? Biri orada dedikodu yapıyor, biri ötekini eleştiriyor, biri ötekini öldürüyor. Nereye gidiyorsunuz? Sizde zerre kadar iman yok mudur? İmansızlığın bu kadar da fazla değil mi? O fatratındaki Allah'ın sana nefrettiği o, kendinden verdiği o ruh, bütün güzellikleri taşıyor. Hiç mi ondan bir şey kalmadı? Yani fıtratını bu kadar mı kaybettin? İnsanlığını bu kadar mı kaybettin? En büyük nimet aşk nimetidir. İnsanın uykudan uyanması gerekir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ölmeden önce uyanmak lazım. Feryadımız onun içindir. Bak ölünce bütün bu söylediklerimle karşı karşıya geleceksin. Ölmeden evvel uyanalım. Kendimize gelelim. Aklımızı başımıza alalım. Şöyle bir gönlümüze bakalım. Bunca insan geldi, hepsi gitti. Hepsi kazandıklarıyla gittiler. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. En büyük nimeti imani anlatıyoruz. Aşk nimetini, iman nimetini, abdiyet nimetini. Bunun da yarısı şükür, yarısı sabırmış. Şükür nimetlerine şükürdür. Sabır da musibetlere sabırdır. Şöyle bakalım etrafımıza, insanlara, insanlığa sabırsız ve şükürsüz insan var. Bu ikisi imanın meyvesidir dedi, meyvesi Yani onun üzerinde Sabır ve şükür tecelli eder Eğer iman varsa Ne kadar iman varsa Sabr-i şükrü ona göredir Şükür Allah'a teşekkürdür Nimetleri görmenin şükrüdür Gönül şükrüdür bu Hamdidir Bakıyorsun Böyle somurtuyor Başı önünde, sanki böyle her şeyini kaybetmiş. Ne oluyor, ne olmuş yani? Yani eğer evinde yiyecek ekmek varsa, yatacak yerin varsa, sana düşen kulluk yoluna koyulmaktır. Onun için böyle yüzünden şükürsüzlük akan insanlar vardır. Şükürsüzlük akıyor yüzünden. Resulullah Efendimiz Ali ﷺ en öndeki hali tebessüm haliydi, tebessüm hali. Biraz Peygamberine benze, biraz tebessüm olsun yüzünde, biraz şükür hali olsun yani. Böyle şükürsüz insanlar, suratsız insanlar cennete giremez. Niye? Nankör çünkü. Şükürsüz, nankör. En ufak bir sıkıntıya böyle sanki dünyanın sonu gelmiş gibi bakıyorsun feryat etmiş. Daha kötüsü ne kadar nimet olursa olsun bakıyorsun bir kusur buluyor. Şeytan öyle yapıyor ki şükretmesin. En ufak bir sıkıntıya da böyle feryat ettiği gibi sıkıntı olmayınca kendine sıkıntı çıkarıyor. Kendine sorun çıkarıyor daha doğrusu şeytan ona sorun çıkarıyor. Bak diyor şu şöyle oldu. Bu böyle söyledi. Bu niye böyledir? Bu niye şöyle oldu? Evet. Her türlü bambaşka sorunlar. Yazık. Gerçekten yazık. Yani bu hanım ne nasıl mümin olacaksın? Nasıl kul, kul olacaksın yani? Yani kulluk bu öyle midir? Bu midir kul? Sen şeytana kul olmuşsun. Allah şeytan'a abd olmayın derken Allah bir şey söylüyor. Sen şeytana abdolmuşsun. Evet, en büyük nimet, aşk nimetiymiş, muhabbet nimetiymiş, abdiyet nimetiymiş. Hem Allah'a karşı iman, aşk, abdiyet, hem insanın, insana karşı olan ikramının en büyüğü de, ikramın en büyüğü, nimetin en büyüğü, sevme nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimetidir. Seven, sevdiğini, sevdiğine yardım eder sevdiğini ikram eder. Sevdiğini kırmaz. Sevdiğini üzmez. Sevdiği mutlu olsun diye gerekeni yapar. Bak insanın, insana olan ikramın da en büyüğü neymiş? Aşk nimeti. Sevgi nimetidir. Bunun kıymetini, değerini bilmeyen onu kaybeder. Allah'ın vaadi var. O da Allah'tan. O da bağımsız değil. Yani sen bir kurabını yaptığında o senden değil. O da Allah'tan. Allah onun üzerinden sana seni seviyorum dedi. Sevdiğim için ikram ediyorum dedi. Bağımsız yok. Bağımsız bir şey yok. Allah'tan bağımsız hiçbir şey yok. Öyle buyurdu. Allah dilemeden Allah'ım İradesi olmadan, tercihi olmadan ağaçtan yaprak düşmez. Bütün bunları söylerken her konuda Allah mutlaka bize örnek gösterir. Söyledim, örnek Resulullah Efendimiz'dir. Bunlar beraber sahabedir. Aynı zamanda kıyamete kadar peygamber varisleri böyle olmaya devam eder. Yoksa insan kendi kendine der, eğer görmezse söyler, haklı olarak söyler. Böyle insan var mıdır? İnsan böyle olabilir mi der. Haklı. Görmemişse haklıdır. Ama Allah ne yapıyor? Mutlaka ona öyle birini gösterecek ki bunun gibi desin. Evet. Ben de soruyorum. Şimdiye kadar 20 yıldır bizi tanıyanlar bizden aşktan başka, muhabbetten başka bir şey gördüler mi? Gören Allah için söylesin. Aşkın dışında, muhabbetin dışında. Bir şey gören varsa söylesin. Olamaz. Bunun dışında bir şey olursa, o bende küfür olur. Benim için o küfürdür. Benim için o şirktir o. Allah kabul etmez. Hem alsın böyle öne koysun, işte bunun gibi desin, bir de böyle küfür olsun, şirk olsun. Olur mu böyle bir şey? Hiç kimse bulamaz. Aşktan başka bir şey bulamaz. Evet. En büyük nimeti anladık inşallah. Onun için en büyük nimete sarılmak gerekir. Bu hem dünya hem ahiret saadeti demektir. Anlamayanlar, anlamak istemeyenler, bence bana göre diyenler bir gün mutlaka bunun böyle olduğunu kabul etmek zorunda kalır, sarılır ama iş işten geçmiş olur. Alınca onu almak öyle kolay değil. Geri almak öyle kolay değil. Allah'tan Allah bir kuldan onu aldı mı? Nimeti aldı mı? Onu geri almak imkansız denecek kadar zordur. Auzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız onu sayamazsınız. Toplam bile sayamazsınız. Ama doğrusu insan çok nankör ve zalimdir. Kendine zulüm diyor. Mutlaka müttakiler, Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler, yerine getirenler cennettedirler. Evet. Sonra hitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor. Sen hatırlat. Sen onlara nasihat etmeye, vaz etmeye devam et. Kıyamet yerinden Allah bir sahne anlatıyor. Kıyamet yerinde. Ne oluyor onlara? O hakikati inkar edenler, örtenler, yok sayanlar sana doğru böyle koşuyorlar. Sağdan soldan bölükler halinde sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri böyle... Onları alıp Naim Cennetine, nimetler cennetine koymamızı mı zannediyorlar? Hayatı yaşarken kaçıyorlardı. Gerekeni yapmadılar. Bununla beraber tabi olmadılar. Örnek almadılar. Kendi bildikleri gibi yaptılar. Yoksaydılar şimdi de sana doğru koşuyorlar. Niye koşuyorlar? Bize şefaat etsin, biz cennete gidelim diye, sağdan, yandan, soldan, her taraftan bölükler halinde sana koşuyorlar, öyle mi zannediyorlar? Her birini Naim Cenneti'ne koyacağımızı mı zannediyorlar? Allah durumun ciddiyetini haber veriyor, O bizim Peygamberimizdir, O'nu çok seviyoruz, O'nun için O bize şefaat eder, demeyin sakın. Tabi oldunsa, örnek aldınsa, O'nun yaptığı gibi yaptınsa, O'nun gibi Allah'a aşık oldunsa, her şeyini ortaya koydunsa, O'na tabi olanlar gibi yaptınsa, bu böyledir. Doğrudur. O'nun yanında senin yerin var. Yoksa O'nun yanında yerin olmaz. O'nunla alay etmişsin. Sen peygambersin demiştin, ama ben senden daha iyi biliyorum. Biliyorum ve ben böyle yapıyorum demişsin. Aynı şekilde mesela kardeşlerimiz vardır. Onlara onlar söylüyor. Biz size tabiiz. Ben de onlara şunu şöyle yap diyorum. Bakıyorsun tam tersini yapıyor. Hani bana tabiizim? Nerede bana tabiisim? Tabi olmak böyle midir? Dalga geçiyor. Ara yok. <gülüyor> Kendilerine nimet verdiklerimiz nimetlerimize karşı nankörlük edenler. Nankörlük yapsınlar bakalım. Onlar yarın nasıl nankör olduklarını bilecekler. Onlara göstereceğim nasıl nankörlük yapmışlar. Evet. Onlar hakka değil batıla inanıp iman edip batılı sevip nankörlük ediyorlar. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden ya da Kendisine hak geldiği zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yalan sayandan daha zalim kim vardır? Ondan daha zalim kim olabilir? O küfre sapanlar, küfre sapanlara cehennemde yer mi yok? Bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda, bizim için cihat edenlere, çabasını, gayretini sarf edenleri bize gelmek için, bize yakın olmak için, yakınlığımızı, sevgimizi kazanmak için çaba gayret sarf edenlere mutlaka onlara yollarımızı açarız. Bize gelecek yolu onlara gösteririz. Evet, muhakkak ki Allah mühsinlerle, güzel olanlarla, güzel yapanlarla, güzel olmayı isteyenlerle beraberdir. Allah onunla beraberdir ve ona yardım eder. Böyle bir derdi olana Allah yolu açar. Evet, Allah bir nimetini daha beyan ediyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Dağılıp parçalanmayın, ayrılmayın. Evet, Allah'ın ipi, Allah'ın kitabıdır, Kur'an. Allah'ın ayetleridir. Evet. Hep beraber sarılın, parçalanmayın, bölünmeyin, şucu bucu olmayın. Allah hepinize söylüyor, eğer mü'minseniz kardeşsiniz. O zaman bir ve beraber olun. Biz şöyleyiz, şunlar söyledir demeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Evet. Hitap öncelikle sahabeye olduğu için hani siz daha önce birbirinizle düşmandınız. Allah kalplerinizin arasını uzlaştırdı, birleştirdi, ısındırdı. Araya ülfet koydu. Onun nimeti sayesinde bu ülfeti sayesinde muhabbeti sayesinde birbirinize kardeş oldunuz. Kardeşler oldunuz. Tam bir ateş Çukurunun kenarındayken, Allah sizi oradan kurtardı. Yani cehenneme yuvarlan, düşecektiniz, yuvarlanıyordunuz, Allah sizi oradan kurtarıp kardeş yaptı, sizi birbirinize sevdirdi. Bu muhabbeti, bu ürfeti aranıza koydu, onun için Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Allah siz hidayete eresiniz, bunu anlayasınız, diye size ayetlerini böyle açıklar. Bununla beraber, eğer siz bütün dünyayı vermiş olsaydınız, bunu yapamazdınız. Bunu Allah yaptı. Eğer birinin gönlünde kardeşlerine karşı sevgisi yoksa, muhabbeti yoksa, yakınlığı yoksa, Allah'ın bu nimetinden nasibini almamış demektir. Allah'ın bu nimetinden mahrum demektir. hara birbirine şuci bucu diye eğer birbirlerini böyle parçalıyorlarsa, dağıtıyorlarsa, tefrika yapıyorlarsa Allah'ın bu nimetinden, bu sevgi nimetinden, muhabbet nimetinden, ülfet, yakınlık nimetinden alamadıkları için kardeş olamamışlardır. Herkesin kendi gönlünü kontrol etmesi gerekir. Ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri kardeşim olarak biliyor muyum? Allah için seviyor muyum? Kendim için istediğimi onun için de istiyor muyum? Bunun için elimden geleni yapıyor muyum? Yapmıyorsa sorun var. Allah'tan nasibimizi almamışız demektir. Nimetlere de şükür gerekir. Zaten onu anlatmaya çalışıyoruz. Şükredebilmek için önce nimeti görmek lazımmış böyle bir şey nimet olarak bilmiyor ve görmüyorsak, zaten şükretmemiz mümkün değildir. Evet. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, onlar beraberdirler. Kıyamet günü Onlarla beraberdir, beraberdirler, onlar evet, ne güzel, arkadaştırlar. Neye karşılık? Allah'a ve Resulüne itaat karşılığında. Allah'a itaat, zaten herkes biliyor, Allah'ın vahyidir. Resulüne itaat, O da O'nun sünneti, O'na tabi olmaktır yani. O'nun gibi yapmaya çalışmaktır. O'nun gibi iman etmeye, O'nun gibi Allah'a teslim olmaya, onun gibi Allah'a karşı edepli olmaya, onun gibi rahmet olmaya, çevremize, etrafımıza, o alemlere rahmet, rahmet olmaya, onun gibi Allah'ın vahyini, ayetlerini evet, taşımaya. Herkes onu da biliyor aslında. Ama işine gelmeyince, ne diyor? İşimiz var diyor, meşguliyetimiz var diyor. Bu zamanda şöyle olmuş, bu zamanda böyle olmuş. Herkes ne der? Herkes böyle söylüyor. Herkes böyle yapıyor. O zaman herkesin gittiği yere gidersiniz. Allah öyle buyurdu kelimede i kerimede. Eğer insanların çoğuna uyarsanız delalete düşersiniz dedi. Kaybedersiniz yani. Ayet devam ediyordu. Bu Allah'ın ikramidir. Bu Allah'ın fazlidir. Bu nimet Allah'tandır. Yani peygamberlerle beraber olmaktan daha büyük nimet olabilir mi? Evet. Bilen olarak Allah yeter. Allah size bunu böyle söylüyor. Siz de bunu böyle bilin. Allah bunu kendi bilgisiyle size haber veriyor. Yoksa ben kim, peygamber kim deme. Sen elinden geldiği kadarıyla Allah'a ve Resulüne itaat et. Allah'a itaat et, Resulüne tabi ol. Ona uy. Her konuda peygamberim nasıl yaptı? O olsaydı nasıl yapardı diye, o öyle yap. Konuşurken de öyle, düşünürken de öyle, bir şey yaparken de öyle. Bunun karşılığında Peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle beraber olursun. Onların gittiği yere gider, onlara arkadaş olursun. Onlar ne güzel arkadaştır dedi Allah. Allah cenneti anlatıyordu. Ne yana dönersen dön, nereye bakarsan bak, bir nimet görürsün. Yığınla nimet görürsün. Büyük bir mülk, büyük bir saltanat görürsün. Evet. Allah bunu kulları için hazırlamış. Mütakhi kulları için hazırlamış. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat edenler için hazırlamış. Kim iman eder ve salih amel işlerse bunlara naim cenneti vardır. İman eder ve salih amel işlerse. Mülk Allah'ındır. Allah'ın ne amefilini anlam filini anlamaya çalışıyordu. Nimetleri. Bunlar ahiretteki nimetler, dünyadaki nimetler, ahiretteki nimetlere dönüşür ya da azaba dönüşür. Nimetleri burada kazanan nedir bu nimet? İman nimeti, şükür nimeti, sabır nimeti, takva nimeti, mühsin olma nimeti, Müslüman olma nimeti. Allah'a teslim olma nimeti. Bunlar ahirette cennete dönüşür. Ama tam tersi de ateşe dönüşür. Küfür mü? Küfür, şirk, nifak o da orada ateşe cehenneme dönüşür. Onun için Resul Efendimiz buyurmuştu Aleyhissalatu vesselam. cennete nimet yoktur. Herkesin nimetini beraberinde götürür. Cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini beraberinde götürür. Onun için insan burada da bellidir. Cennetlik, cehennemlik burada bellidir. Eğer üzerinde cenneti kazanacak nimetler varsa o cennetlik. Eğer cehennemlik nimetler, cehennemlik ameller varsa üzerinde küfür varsa, şirk varsa, kibir varsa, gurur varsa, Riya varsa, haset varsa o da cehennemlik. Hiç bunu anlamayacak bir şey yok. Yani herkes başkasına değil, kendine bakmalidir. Başkasını hesaba çekip, işte bu cehennemliktir derse bunu yanlış yapar. Onun hesabı Allah'a aittir. Sen kendi hesabına bak. Sen kendi hesabını gör. Bak sende cennetlik nimetler mi var, yoksa cehennemlik azaplar mı var? Cennetlik nimetler varsa onu artırmaya devam et. Şükret, hamd et. Cehennemlik, azap varsa tevbe et, istiğfar et, kendini ondan temizle, Rabbine sıkın, Rabbine dön. Yoksa bir şey belli değil demek yanlıştır. Bilmiyorum demek bu doğru değil, biliyorsun. Niye, nereden biliyorsun? Allah haber vermiş sana. Yoksa eğer sen bilmezsen cennete ya da cehenneme gideceğini bilmezsen, haşa Allah sanki seni tuzağa düşürdüğü gibi, bilmiyorsan, bilmeyeceksen, Allah'ın muradı sana öğretmek değilse, neden vahyini indirmiş, neden kitap göndermiş, peygamber göndermiş, şunu şöyle yap, bunu böyle yap demiş, bunu yapma demiş, bilesin diyedir, bilesin doğru yapasın, güzel yapasın diyedir. Onun için herkes kendine baktığında kendini Allah'ın vahyine göre peygamberinin örnekliğine göre hesaba çektiğinde nereye gideceğini yüzde yüz bilir. Yüzde doksan değil. Yüzde yüz. Bilmese haşa Allah onu cahil bıraktı demektir. Allah ona bildirmedi bildirmediği halde azap edecek demektir. Yakışır mı bu? Haşa. Allah başka bir nimetini beyan ediyor. Bilin ki Allah'ın Resulü işinizdedir. Eğer o size birçok işlerde uysaydı elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde süsleyip sizin için onu çekici kıldı ve size küfrü, fasıklığı, isyanı da çirkin gösterdi. Böyle olanlar, biz böyle bunu yapmışız. Bunu kaybetmeyenler ya da böyle olanlar, doğru yolu. irşat yolunu, rüşt yolunu bulmuştur. Manevi olarak büyüme yolunu bulmuştur. Kim? Allah'ın Resulüne tabi olan. Bir de, imanı seven. İmanı seven. Müminin imanını seven. La ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah diyenin imanını seven. O haline olursa olsun. Buna beraber Allah'ı sevmeyi seven. İmanı kazarmayı seven. Aşkı muhabbeti seven. Aşıklığı seven. Sevmeyi ve sevilmeyi seven. Gerisi fasıklık, küfür, hakikati örtmek, nimete nankörlük. Bunu da size çirkin gösterdi. Sen böyleysen sen müminsin. Değilse sen mümin değilsin. Eğer böyleysen sen müminsin. Bir de bu irşat yoludur dedi. Rüşd yolu. Hım râşidun. Ulayike hım râşidun. İşte rüştünü erecek olan mürşidle beraber rüştünü erecek olan râşidin budur. Büyüyenler budur. Manevi olarak büyüyen. kemal eren. Bu yolu bulmuş demektir. Hali böyle olanlar, böyle olmayanlar yolu bulamaz. Bununla beraber bu Allah'ın lütfüdür. Allah'ın ihsanidir, Allah, alim ve hakimdir. Her işi, her şeyini bir hikmetle yapandır, her şeyi bilendir. Her şeyi biliyor, onun için hikmetle, hikmeti muamele ediyor. Bu, Allah'ın hikmetle yaptığı bir iştir. Her şey bir nimet, nimet olmayan hiçbir şey yok. Varlığımız bir nimet, Allah'ın verdiği bütün, ayetleri okurken hep beraber anladı, Allah size gözler vermiş, kulaklar vermiş, gönüller vermiş, fuat vermiş dedi, şükretmeniz gerekmez mi? Ne de az şükrediyorsunuz? Verdiği her azaya şükür gerekir, hamd gerekir, nimet, nimet olarak görmek gerekir. Varlığının nimet, iman nimet, en büyük nimet. Olmazsa bir insan için, olmazsa olmaz olan nimet. Çünkü iman yoksa o insan değildir, insanlığını kaybetmiştir, gözünü de kaybetmiş, kuları da kaybetmiş, hatta aklını kaybetmiş, gönlünü kaybetmiş. Evet, Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler için Allah öyle buyurdu, onlar hayvanlar gibidir. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler, kalpsizdirler. Bak iman olmayınca her şeyini kaybetmiş. İnsan olmayı kaybetmiş. Hatta hayvandan daha aşağı gidiyor Allah. İnsan olmak için önce iman etmek gerekir. Yani Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmek gerekiyor. Sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız buyurdu Resulullah Efendimiz. Yoksa iman inanmaktır deyip, öyle kenarından, köşesinden şeytanın tuzağına düşmek doğru değildir. Seviyorsan, sevdiğin için her şeyi yaparsın. Evet, Allah müminleri tarif ederken, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir dedi. Sevmeden mali canilere veriyorsun. Verebilir misin? Veremezsin. Zaten veremiyoruz, onun için veremiyoruz, yapamıyoruz. İnşallah iman nimetini anlamaya çalıştık. Aşk nimetini, muhabbet nimetini, sevme nimetini, Allah'ı sevme nimetini, Allah için sevme nimetini evet anlamaya çalıştık. Onun için söylemiştir. Aşksız insan ölüdür. Aşık Allah ile diridir. Mümin Allah ile diridir. Allah ile diri olmayanlar ölüdür. Allah'a aşkı, muhabbeti, aşıklığı, abdiyeti olmayanlar ölüdür. Öyle buyurdu Allah ait kelimede kerimede. Resulüm, ölülere sen mi işittireceksin? Ölmüş mü İmansız insan ölü. İnsan kendine zulmetmemelidir. Bir Rabbine dönse, sana döndüm ya Rabbi dese, Allah verecek. İkram edecek. Allah onunla beraber, ona ondan daha yakın. Allah kulundan yanadır. Kulü kazansın diyor. Kul yeter ki bir adım atsın. Ne buyurmuş? Kulun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. Ama o bir adımı istiyor. Yok, ben bir adım atmayayım, dokuz adım versin, yok böyle bir şey. O bir adımı istiyor. Dön diyor. Sen bir sefer Allah de, ben sana on sefer kulum diyeyim. Allah bizi insan olmayı anlayanlardan eylesin. Allah'a yedi yüzünde halife olmayı anlayanlardan eylesin. Allah bizi imani anlayanlardan eylesin. Aşıklığı, aşkı, abdiyeti anlayanlardan eylesin. Aşık olanlardan eylesin. Allah'a abd olanlardan eylesin. Allah'a iman edenlerden eylesin. Allah'ı Rabbini öyle bir aşkla, öyle bir muhabbetle, Sevenlerden eylesin ki her şeyini, canını, marını, her şeyini, vaktini, zamanını Allah yolunda kurban edenlerden eylesin. Allah hepimizden razı olsun.